İlahi, hamdini sözüme sertaç ettim, zikrini kalbime miraç ettim, kitabını kendime minhaç ettim, ben yoktum, var ettin, varlığından haberdar ettin, hamdolsun verdiğin nimetlere. Amin. Biliyoruz ki Allah Celle Celaluhu hiçbir şeyi boşu boşuna yaratmadığı gibi bize verdiği bu korku duygusunu da gereksiz ve faydasız yaratmadı. Korku duygusu, Allah Teâlâ'nın biz kullarına iyilik gözeterek lütfettiği aslında fıtrattan gelen bir duygu. Biliyoruz ki korkmadan yaşamak mümkün değil. Korkuyu yenmeye çalışmak veya neden korkuyorsa insan korkulan şeye karşı önlem almak da onun duasında var. Her insan kadınıyla erkeğiyle korkudan emin olmak, huzur ve güven içinde yaşamak istiyor. Korkuyu yenemeyen insan kendini huzurlu ve güvende hissedemiyor. Korku sadece belli dönemlerde, belli yüzyıllarda değil, dünya hayatının son bulacağı o kıyamet gününe kadar varlığını devam ettirecek insanoğlunun gündeminden de düşmeyecek. Zira korku, Allah'ın insanoğlunu imtihan ettiği araçlardan sadece bir tanesi ve üzerinde düşünülmesi gereken Allah Teâlâ'nın ayetlerinden. Bakalım bu hayatımıza nasıl aksediyor? Şöyle düşünelim, hayata göz açtığı andan itibaren insanoğluna verilen en önemli duygulardan bir tanesi korku. Biz insanlar sadece korkuyla yaratılmadık. Aynı zamanda mutlu olmak, bazen üzülmek, üzüldüğünde belki ağlamak, heyecanlanmak, bir şeylere sinirlenmek gibi birçok duygularla beraberiz. İnsan kendi beyninde oluşturduğu, ve kalbinde hissettiği o endişe ve kaygıyı bazı olaylardan etkilenip ileriki zamanlar için bir korkuya dönüştürebiliyor. Küçükken yaşadığı bir olay yıllar sonra onun karşısına derin bir korku olarak çıkabiliyor. Ama şundan eminiz ki bu korkular hiçbirimiz için arzu edilecek bir şey değil. Bir mümin için gaye nedir? Hem bu dünyada düzgün bir şekilde yaşayabilmek, ahiretin tarlası olduğunu bilmek ve burada ektiklerini ahirette hasadını alabilmek değil mi? İşte bu hedefe ulaşmak için en önemli varacağımız nokta Allah korkusunun bir Müslüman için ne kadar önemli olduğudur. Şöyle de denilebilir, Allah korkusu, diğer bütün korkuların üstünde olursa, diğer korkular için bir ilaç olur aynı zamanda. Çünkü bir Müslüman'ın Allah korkusu, onu gerçek anlamda bu hayatın sonrasında yaşanacak, o ebedi hayatta mutlu ve huzurlu olmaya götürecektir. Yani şöyle dersek yanlış olmaz inşallah, bir Müslümanın olması gerektiği kadar korku duyması onun hayrına olacaktır. Allah korkusu kendisinden kaçınılan bir korku olmamış beraberinde çünkü saygıyı getirmiştir. Bir Müslüman için Rabbine olan o kulluk görevlerini, samimiyetini tesis eden hem bir olumlu olgu hem de imtihan dünyasında yaşadığı binlerce zorluğa, sıkıntıya karşı onun gücünü, o olaylara karşı direncini ya da kararlılığını diyelim arttıran değerli bir etken oluyor. Aynı zamanda lütfen çocukluğunuzu hatırlayın. Hatırlayamıyorsanız, kendi evladınız veya etrafınızda küçük yaştaki yavrularımıza bakalım. Korku, bir insanı eğiten, bazen kötülükten koruyan bir insanda fren mekanizması dediğimiz oto kontrol sistemini oluşturan aslında faydalı bir duygudur. Bir şeyin zararlı olduğunu, yanıcı olduğunu, örneğin elektrik prizine yaklaştığımızda muhtemel zararların çarpılmak olabileceğini, pencere kenarına veya balkon korkuluklarına çok fazla yaklaştığımız zaman düşebileceği gibi. Buna benzer binlerce mevzuyu biz yaşar, yaşayamıyor olsak da gözlemleyerek ve anne babalarımızın etrafta gördüğümüz şeylerin şöyle sonucunda onu anlamlandırırız deriz ki bu tehlikelidir. Dolayısıyla korku bilinçaltımıza yerleşmek suretiyle bizim düşüncelerimize pozitif veya negatif etki yapabiliyor. Bu bir insanı hayatı boyunca da esir alabilecek bir durumdur. Korku duygusu insanı kendi istemi dışında bazı davranışlara sevk edebilir. Vaktimiz olursa inşallah bunlardan da bahsedeceğiz. Yani korkan bir insan o telaşla daha korkunç olaylara gidebiliyor. Deprem oluyor, depremden korkan bir insan kendini dördüncü kattan aşağı atabiliyor. Mesela veya korkan bir insan ağzından hiç çıkmayacak sözleri söyleyebiliyor. Korkunun demek ki bir negatifi var, bir pozitifi var. Negatif etkiye sahip olan korku, bir insanın hayatını altüst edebildiği ve o insan için hayatı yaşanılmaz bir hale getirebildiği gibi Pozitif etkiye sahip olan korku da tam tersine bir insanın belki o zamana kadar düzeni olmayabilir hayatında, o korkuyla yaşadığı o imtihanla diyelim birden hayatı düzene girebilir. Bunun da örnekleri var, insan yaşadığı bir trafik kazasında veya iflas sonrası veya bir yakınının vefat etmesi gibi sebeplerden dolayı hayatında bazı şeylerin düzenlenmiş olduğunu Bilir, bunu da görüyoruz zaten. Bir küçücük korku, bir insanın hayatının değişmesine olumlu yönde de vesile olabiliyor. Burada önemli olan galiba şu, korkunun dengeli olup olmaması ve korkuyu yaşayan insanın iradesinin, inancının nasıl olup olmadığı ile alakalı. Yani dengeli gidebiliyor muyuz? Bu çok önemli. İşte bazen derler ya, başına bir imtihan gelir, diyelim esnafsınız, işler yok, bazı kötü gibi görünen şeyleri kâra, fırsata çevirmek diye bir tabiri vardır mesela. Onun gibi korkunun da fırsata çevirebilmemiz mümkündür. Bugün korkularımızı şöyle toparlasak, binlerce belki on binlerce bilemiyorum, korku sayılabilir diyelim. Ama ortak korkularımız var, o korkularımızdan bir tanesi de gelecekle ilgili korkulardır, kaygılarımız ve endişelerimizdir, öyle değil mi? Bir Müslüman ne yapmalı bu konuda? Üstatlarımız diyor ki, Kur'an ve sünnette yer alan bize dersler, ödevler, neyse emirler, onlarla bunu etkisiz hale getirmeye çalışacaksın. Tekrar ediyorum, şimdi insan psikolojik olarak... Bazen korku, bazen ümit arasında gidip geliyoruz değil mi? Korkunun yanında eğer dengeli bir şekilde ümit elden bırakılmazsa, akla gelirse bunda sıkıntı yok. Çünkü dünya hayatı ancak ahiretin tarlası denmişti. Biz bu dengeyi sağladıktan sonra bir sıkıntı yok. Çünkü biz biliyoruz ki dünyada ne ekersek ahirette onu biçeceğiz. Bize düşen dünyayı kurtarmak, bize söz hakkı verilmediği halde bana göre şöyle demek veya Kur'an-ı Kerim karşımızdayken, Kur'an'da bana göre burası haşa eksik veya sonradan eklenmiş, bana göre böyle demek değil, ahiret için ne ektiğimize bakmaktır. Derler ya, herkes... İlk önce kendi görevine odaklanmalı. Ben kulum pula düşen görevi yerine getireceğim. Allah bunu niye böyle yaratmış? Bu niye böyle değil? O öyle olmuş da bu niye böyle yapılmamış? Bunlar değil. Rabbimiz Celle Celaluhu insanın hem dış aleminden yani elinden, kolundan, ağzından çıkanlardan haberdardır. Hem de iç aleminden haberdardır. Bunu niye tekrar tekrar söylüyoruz programlarımızda? Üzülme diyor, la tahzen diyor ya, Mevlana rahmet buyursun Allahü Teala, seni bilen var, senin sadece yaptığını ettiğini değil, içini bilen var ki zaten ondan başka bilen yok. Melekler senin iyi yaptıklarını, kötü yaptıklarını, yapman gereken ama yapmadıklarını, yapmaman gereken yaptıklarını sadece bilirler. Senin kalbinde niyetini sadece Allah bilir Celle Celaluhu, bir de o kul bilir. Melekler bilemez. İçinde acaba o yaptığı hayırda riya mı var, gösteriş için mi yapıyor, bunu bilemez. Dolayısıyla hepimiz bir kez daha düşünelim. Korkuyoruz hepimiz. Bazen sana göre korku olmayan, bana göre korku olabiliyor ya bundan da korkulur mu dediğimiz şeyler başkası için hayat memat meselesi olabiliyor bazen ortak korkularımız olabiliyor ama hepimizin ilacı şudur senin korkularından Allah Celle Celaluhu haberdardır dışından da içinden de haberdardır çünkü insanın bütün duygularının da hakimi odur İnsanın ne düşündüğünü ne hissettiğini bilendir çünkü bizim şah damarımızdan daha yakındır. Değerli dinleyenlerim, Korku insanın ruhunda gezinir. Korku insanın doğasında vardır, sözü doğrudur. İnsan bazen korkuyu bir anda yaşayabilir. Bazen korku yavaş yavaş, adım adım insanı kaplayabilir. Ve korku bir insanı adım adım, ele geçirebilir ve insan kendini çaresiz hissedebilir. O yüzden bugünkü programda sizlerle paylaşacağımız birçok şey bu kesinlikle budur, şudur türünden değildir. Bu bir kainat meselesidir. Kainatın sonuna kadar bu soru yani bir korku insanı nasıl etkiler sorusu hep gündemde olacak ve bunlar tartışılmaya devam edecektir. Bizimki acizane kardeş kardeşe bir haldir. Çünkü dünya varsa imtihan da vardır. İman varsa imkan vardır. Aynen onun gibi biz dünya var oldukça imtihanı da göreceğiz. Kur'an-ı Kerim'de geçen çok önemli, bugün programda mutlaka duymanız gereken ayetler var. Onlardan bazı bölümleri birazdan sizlerle paylaşacağım. Bugün hem bu konunun daha iyi anlaşılmasına, hem de bu korkularımızla yüzleşmemize, çok fazla korkmamız icap etmeyen korkuları, hayatı çekilmez hale getiren evhamları azaltmamıza inşallah vesile olacaktır. Kardeşlerim, korku ve hüzün kavramları arasında bir birliktelik var. Korku ve hüzün. Neden? Dikkat ederseniz, Korku ve ona eşlik eden o kaygı ve endişe halinin sürekliliği insanda bir moral bozukluğu meydana getirir. Bu hüzündür. İşte hüzün sahibi bir yürek olumsuz etkiler sahibini. Ve bu olumsuzluklar insanın yüzüne akseder, suratı asılabilir. Bu insanın diline akseder, farklı şeyler söyleyebilir ve hareketlerini akseder. Bununla ilgili olarak Rabbimiz Celle Celaluhu az önce sizlerle paylaşmıştık. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Üzülme veya üzülmeyiniz buyrulur. Bir değil, birden fazla ayetlerde geçer. Bu, bugünün tabiriyle bir telkindir. Üzüntüye sebep olan artık hangi korkumuzsa Neyin kaygısını yaşıyorsak, hangi endişeler varsa bunlar bir psikoterapi gibi, telkin cümleleri gibi Rabbimiz tarafından bize bu endişeyi, bu korku ve kaygıları gidermemiz için verilmiştir. Rabbimiz kullarından açıkta ve gizlide yalnızca kendisinden korkmamızı emrediyor Kur'an'da kendisine eğer inanırsak, hiçbir korku ve üzüntünün olmayacağını bize müjdelemiştir. Yine kendilerine hiçbir korku ve üzüntü yoktur. Buna benzeyen ilahi müjdeler vardır. Bir Müslüman için en güzel moral kaynağı, Rabbinin Celle Celaluhu ve O'nun en sevdiği ve bizler için örnek olarak yarattığı Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sözleri değil midir? Bu nasıl bir moraldir? Şu kadar dayanın, şunu şunu yapın, size bunlar verilecek. Bu ne güzel bir müjdedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de müminlerin cennete girdiği andan itibaren orada hiçbir korkunun ve hüznün yaşanmayacağı belirtilmiştir. Allahu Teala'nın sözü vardır. Çünkü her şey bu dünyadadır. Çekilenler, bunun içine hastalığı, kirayı veremeyecek derecede parasız kalmayı, bir eşyanızın olmamasını, kocanızla hanımınızla tartışmalarınızı, çocuğunuzun asi olmasını, borçlarınızı, hepsini toparlayın. Hepsi bu dünyadadır. Ama Müslüman bilir ki artık korkacakları bir şey olmayan yer cennettir. Orada tüm korkular bitecek ama mutluluklar ve Rablerine karşı sevgileri kat kat artacak. Peki bir insanın Allah'tan korkması nedir değerli dinleyenlerim? Kendisinin acziyetinin, zayıf olmasının ifade edilmesidir. Öyle ya, bugün yemek yemeden duramıyoruz. Af buyurun, yediklerimizi sindirmeden çıkaramıyoruz ve mutlaka çıkarmamız gerekiyor. Susuzluğa, hele hele oksijene nefes alıp vermeye ihtiyacımız var. Biz aciz varlıklarız. Bunu bilmemiz ve her şeyle beraber bizi yaratan Allah'ımıza güvenmemiz, kendisinin üstünlüğünü kabul etmemizi, işte bir kulun Allah'tan korkması dendiğini öğreniyoruz. Bütün korkuların kaynağı yine sadece Zatıdır. Değerli kardeşlerim, Allah'a karşı gelmekten sakının buyruluyor. Ayet-i kerimelerde. Allahu Teala'ya karşı gelmekten sakının. Bazı yerlerde cehennemde yaşanan olaylar aktarılır. Kıyametle ilgili insanı cidden korkutan ifadeler buyrulur. Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar da bize şunu gösteriyor. Biz zaten korku olmasaydı tam olarak da iman etmiş olamayacaktık belki. Çünkü biz insanoğlu bazı zamanlarda nefsimizin bize üstün geldiği o vakitlerde kendimizden bile iğrenecek hata, yanlış, haramlara dalma korkusu taşıyoruz. Değil mi? Derler ya, her insan kayabilir, Allah korusun, tökezleyebilir diye. O yüzden korku, Rabbimiz tarafından Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'de belli dozlarla bize aktarılmıştır. Ama bunların hepsi, aynı zamanda kendisine karşı derin bir saygı ve sevgi duymamızın da en önemli nişanelerindendir. Allah korkusu Celle Celaluhu, en kıymetlisi, bugün rızık korkusu var, değil mi? Ölüm korkusu var, gelecek korkusu var, hayvanlardan, haşerattan neyse o korkular var. Acaba yarın savaş olur mu korkusu var? Hastalıklar, korkular, korkular, korkular. Ama içindeki en kıymetlisi, tüm korkuları yerle yeksan edecek olan Allah Teala korkusudur. Çünkü bu aynı zamanda bir vitamin gibidir bugünkü. Nasıl vitamin olmadan ayağa kalkamıyoruz. Çok önemli bir vesiledir. Değil mi? Sebepler alemindeyiz. Vitamin çok önemli. Bizim için enerjimiz Allah korkusu olmalıdır. Aynı zamanda Allah korkusu bir Müslümana Allah'ın katında yüksek bir değer kazandırır. Çünkü biliyorsunuz. Müslümanlar arasında herhangi bir üstünlük yoktur. Sen şu renktensin, sen bundansın, bu kadar paran var, senin baban şu gibi bir ayrım yoktur. Takva üstünlüğü vardır. İşte Kur'an'da öğreniyoruz, hadisi şeriflerde de takva nasıl bir şey? En önemlisi Allah'tan Celle Celaluhu gereği gibi korkmakla başlıyor. Seni Allah'ın her an gördüğüne itikad edip, ona göre bir hayat nizamında yaşaman diye başlıyor. Kur'an korkudan emin olmanın Allah'ın lütfu ve rahmeti olduğunu açıklarlar. Bu bir lütuftur der. Yine Allahu Teala'nın yarattığı peygamberlerin de bazı korkuları olmuştur. Kerim olan kitabımızda bununla ilgili örnekler de bize verilmiştir. Yani güzel Allah'ımız Celle Celaluhu her şeyi içerisinde barındırdığı Kur'an-ı Kerim'de ve Kur'an-ı Kerim'i bize anlatması, hayatından örnekler alabilelim diye yeryüzünde bizimle buluşturduğu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı her şey bize yeter. Mesela bak biz korkudan bahsediyoruz. Şimdi karşımızda Kur'an-ı Kerim konuşuyor, hadis-i şerifler konuşuyor korkularımızın ne olduğunu, ne olmadığını ve daha önce yaşayan insanların başına ne geldiğini, onların korkular altında nasıl bir psikolojiyle nefes alıp verdiklerini ve neyi tercih ettiklerini bize anlatan Kur'an-ı Kerim var. Evet, peygamberler de dünya hayatında bir takım korkularla iç içe yaşadılar. Onların korkuları bizim anladığımız korkudan ziyade bir endişe veya kaygı anlamında bir örnek. Musa aleyhisselam öldürülmekten çekindiğini anlatmıştı. Yine Musa aleyhisselam ilahi emirle asasını hatırlayın yere attı. Yılana dönüştüğünü gördüğünde kendisi de korkuya kapılmıştı. Yine Yakup aleyhisselamı hatırlayın oğlu Yusuf aleyhisselamın başına bir şey gelir mi diye korkmuştu. Zekeriya aleyhisselam arkasından iş başına geçecek yakınları acaba Allah'a inanan mı olacak, inanmayanlar mı olacak kaygı ve korkuya kapılmıştı. İbrahim aleyhisselam kavminin yemeğe ellerine uzatmamalarından dolayı yine İbrahim aleyhisselamın içine o an bir korku düştüğünü biliyoruz. Hud aleyhisselam ad kavminin o kötü huylarını anlattık değil mi yayınlarımızda? Ne yaptılar? İnat ettiler. O huylarını terk edip Allah'a itaat etmedikleri takdirde şöyle şöyle bir gün geliyor, azap geliyor, sizin başınıza bu geliyor, ben bundan korkuyorum diye ifade etmişti. Nuh Aleyhisselam'ı hatırlayın, kavminin kendisine tebliğ vazifesinden ötürü ölümle tehdit etmeleri ve yaptıkları o zamanki işte taşkınlıklar nedeniyle başlarına gelecek o can yakıcı büyük günün azabından korktuğunu beyan etmişti. Kardeşlerim, şurada bir virgül koyalım. Anlatmaya çalıştığımız bu örnekler verilenler ve birazdan anlatacağım şeylerde bizim korkularımız birebir şu an yaşadıklarımızdan ziyade korkulardır. Kendilerinin peygamber olduğunu unutmayalım bu örnekleri sizlerle beraber paylaşmamızın sebebi bize ders olmaları ve korkularımıza karşı daha güçlü olabilmek için bir referans olarak gösterilmesidir. Mesela Musa aleyhisselamın Rabbinden kendisini ona göstermesini istemesi mukabilinde Allah Teala'nın daha tecelli etmesi olayını hatırlayın daha paramparça olmuştu nasıl bir şiddet düşünün küçücük bir kaya parçalandığı zaman nasıl bir ses çıkıyor koca bir dağ paramparça oluyor o gümbürtü artık neyse ne oldu bayıldı yere düştü bu neyin göstergesi ani bir korku bir endişe daha doğrusu Musa aleyhisselamın aynı zamanda ne olduğunu buradan anlayabiliyoruz Allah korkusunu yaşayanların en üst seviyelerinde yani kardeşlerim peygamberlik görevlerini yerine getirmelerine peygamberlerin yaşadığı korkular engel olmadı. Anlıyoruz ki ben korkuyorum eşittir zayıf bir insanım, korkularımla yüzleşmemem gerekiyor ve bunları kimseyle paylaşmamam gerekiyor veya aşağılık kompleksine kapılıp da ben ne kadar değersiz bir insanım, neden ben bu korkularla beraberim demeyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de, Öyle ayetler, öyle örnekler veriliyor ki onlardan en belki de sıklıkla duyduğumuz Allah'tan en çok korkanların peygamberler olduğu bildirilmiştir. Yani insanları Allah korkusu hususunda uyaran peygamberler aynı zamanda Allah'tan en fazla korkanlar bu korku seviyesinin pik dediğimiz en üst seviyelerini yaşayanlar olduğunu. Bunu biliyoruz. Peygamber Efendimiz aleyhisselam en önemli mucizelerinden bir tanesi Rabbimiz Celle Celaluhu'nun izniyle miraç mucizesi oldu değil mi? Bunu hem korkuyla ve ümit ile beraber yaşadı. Şunu iyi biliyoruz ki Rabbimizin Celle Celaluhu en sevdiği değer verdiği kul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki o zaman şunu diyebilir miyiz? Hazreti Peygamberin aleyhisselatu vesselam Allah'tan korkusu hepimizin korkusundan daha fazlaydı diyebilir miyiz? Evet bu da denmiş. Bunu zaten bizzat kendisi buyurmuşlar hadisi şeriflerinde. Ama lütfen dikkat edin buradaki korku karanlıktan, ne bileyim yılandan veya düşmandan korkmak gibi bir korku değil. Sevginin saygının en üst derecelerinde yaşanan doruklardaki bir korku. Yani ben Rabbimi incitir miyim? Ne demek bu? Benden bekleneni verebilir miyim korkusudur. Dolayısıyla korku ve sevginin birlikte var olduğu bir olgudan da söz edilebilir. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ya, Ben Rabbime isyan edersem, kesinlikle büyük bir günün azabına uğrayacağımdan korkarım. Ya, bunu kim düşünüyor? Kur'an tabiridir aynı zamanda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, günaha düşme endişesi, ahiret gününde azap korkusundan söz ediliyor. Efendimiz aleyhisselamın bir beşer olarak, bu korkuyu hissetmesinden daha doğal bir şey yoktur. Yine biliyoruz ki, Hazreti Hatice annemizin ilk vahi geldiği zaman kendisinin çok heyecanlandığını, elbette bir insanın sıradan biz insanların göremeyeceği şeyleri gördüğünü, duyduğunu ve buna bağlı olarak da o yükün, o sorumluluğun vermiş olduğu o ağırlıkla kendisinin korktuğunu ve bunu izah ettiğini de duyuyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin korkularından bir tanesi de bizim ile alakalıdır bizden kaynaklanmaktadır. Şöyle buyuruyor sahabelerine, ki onun buyurdukları bize de gelir, ''Vallahi ben, benden sonra sizin şirk koşacağınızdan korkmuyorum. Lakin ben, sizin dünya hazineleri hususunda birbirinizle yarışıp çekişmenizden korkarım. Deccal'den başkası sizin adınıza beni daha çok korkutur.'' diye de hadisleri var. Kendisi bir beşerdi, korkuları vardı, endişeleri vardı ama yeryüzünün en şereflisi, yaratılmışların en hayırlısı Allah Teâlâ'nın en sevdiği kuluydu. Zaten denir ki tasavvufta bu daha fazla irdelenir, Allah Teala'dan en fazla korkan insanı nasıl anlarsınız diye soru sormuşlar. Kendisinden en fazla korkan ve diğer insanlara karşı da mütevazi davranan halimselim insanlardır. Derece arttıkça insan hani Allah dostu diyoruz ya, evliya zat diyoruz, hak dostu diyoruz. İşte o zatların dilinden şöyle bir cümle zaten geçmemiş. Ben bir Allah dostuyum, veli bir zatım. Hayır kendilerini o kadar günahkar o kadar alt kademede görmüşler, diğer insanları o kadar kendilerinden daha Allah Teala'ya yakın görmüşler ki, çünkü bak, o korku saygıdan ve acaba benim üzerime düşenleri yerine getirebilir miyim endişesinden kaynaklanmış. Bir hanım, kocasını, kocası hanımını, anne baba yavrusunu, yavrusu büyüdü diyelim, yaşlı anne babasını, Kırmaktan çekinmiyor mu? İncitmekten değil mi? Üzüntü duymuyor mu? Acaba kırar mıyım? Incitir miyim? Ha, her insan düşünmez ayrı. İşte her insan da peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil. Onlar öyle insanlardı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, sahabenin Allah hepsinden razı olsun. Öyle kıssalar gelir ki o kadar rahat bir şekilde anlayabiliyoruz ki kendileri çok hassastı Allah korkusu konusunda. Efendimizin sohbetlerinde bulunmak için her fırsatı değerlendiriyorlardı. Kendisi konuşmaya başladığında derin bir huşu ve sessizlik içerisinde adeta kendilerinden geçecek halde gözleri dolacak, yaşları akıtacak, kalpleri pıt pıt pıt pıt titriyecek haldeydi. Ve bazen İçlerinden bazıları, daha doğrusu, bu ilim meclislerinden ayrıldıktan sonra aynı ruh halini sürdüremedikleri için üzülmüşler, hatta bu sebepten ötürü münafık olduğu zannına kapılmışlardı. Bu olayı da sizlerle paylaşalım. Nasıl insanlardan bahsediyoruz, bir örnek olsun diye bir gün sahabe bu hususu Efendimiz'e getirmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz sizin yanınızda sohbet dinlerken kendimizi çok iyi hissediyoruz, çok mutluyuz. Ama yanınızdan ayrıldığımız zaman eski hale bürünüyoruz ve bundan büyük bir rahatsızlık duyuyoruz ve münafık olduğumuzdan dolayı korkuyoruz. Münafıklık neydi? Kalbiyle iman etmediği, inanmadığı halde inanmış bir gibi görünmek. E sohbette böyleyim. Ama sohbetin dışında neden dünyaya dalıyorum diye. Kendisi aleyhisselam cevap veriyor. Şayet siz sürekli benim yanımdaki veya zikirdeki o hal üzere hayatınıza devam etmiş olsaydınız melekler gelir ki melekleri insanlar görebilir mi? Hayır. Melekler gelir sizinle evlerinizde yollarda selamlaşırlardı. Yani melekleri rahatça görebilirdin. Demek ki üzülmene gerek yok. Bazen böyle, bazen de öyle olur. O zaman buradan hemen bir dersimizi alalım. İbadetlerimizi yaptığımız zaman, bazen aldığımız lezzet, haz duygusu diyelim, o rahatlama, her an devam edecek değildir. Şeytan, bu yolun bir tarafında oturur ve size şunu fısıldamaya başlar. Ey falan filan! Bak, Eskisi gibi namazından zevk alamıyorsun. Çünkü artık namazını doğru kılamıyorsun. O yüzden namazını terk et. Veya tehir et. Kendini geliştir, ilerlet, adımlarını at. İlerleyen zamanlarda zaten namazına başlarsın. Allah senin kalbini biliyor veya kalbin temiz gibi şeyler kalbimize sokar. Ona denecek cümle şudur. Şekil git başımdan. Ben yarın, bırak yarını, on saniye sonra ölüp ölmeyeceğimi bilmiyorum. Ey layin, ben namazı rahatlamak için kılmıyorum. Yoga, meditasyon, şu bu seanslarındaki ferahlamalar veya bir takım tılsımlı sözleri söyleyerek kendimi iyi hissettiğimi, Kendime de iddia etmek için namaz kılmıyorum. Ben görevim olduğu için kılıyorum. Ve az önce sizlerle paylaştığımız bu yaşanan olayı aklınıza getirin. Zamanında aynı ferahlamayı, aynı hazzı yakalayamamış sahabelerden bahsediyoruz. Bazen öyle, bazen böyle olacak. Bu hayatın her döneminde böyle olacak. Bugün ailende bir tartışma yaşandı. Bu... Tüm tartışmaların her gün olacağı anlamında değil. Elbette barışacaksın Allah'ın izniyle. Ama her günde, tabirimi ne olur mazur görün, şen şakrakta devam etmeyecek. Bazen öyle, bazen böyle. Bugün hastalığın yok, bugün bir yerin kıvranmıyor, rahat rahat yatabiliyorsun. Bu her gün böyle devam etmeyecek. Ama her günde ağrılardan dolayı, başını duvara vurma ihtiyacı ki o kadar ağır hastalıklar oluyor Rabbimiz muhafaza buyursun hissetmeyeceksin. Kardeşlerim şunu da unutmamak lazım. Müslümanlara korkunun etkisiyle Müslüman olmayanlara inanmayanlara korkunun etkisi arasında farklar vardır. Hasan el Basri Allah rahmet buyursun Allah korkusundan neredeyse celladın elinde ölümü bekleyen kimse gibi boynu bükük ve üzüntülü bir hayat yaşamış. Bir değil birden fazla eserde hep aynı ibareler var. Hayatında bir kez kahkahayla güldüğü görülmemiş. Ya ama hepsi ölçülü olacak. Tebessüm etmeyecek miyiz hayatta? İbrahim abi şunu dedi. Hayır ölçülü gideceğiz. Müminin Allah korkusu Gerçekte gaye bakımından ulvi bir korkutur, korkudur ve dünya hayatında bir kulun dengeli gitmesini ve ahiret hayatını aklında diri tutmaya yarar korku. Mümin isyan ve günaha düşerse Allah korusun, Allah'ın azabına uğramaktan korkarken aynı zamanda hesap gününde Allah'ın huzurunda mahcup olacağından Allah'ın merhametinden mahrum kalma endişesinden korkar. Bu endişeyi taşır. Acaba imansız ölür müyüm? Bugün namaz kılmıyorum. Namazın farz olduğunu biliyorum. Acaba tevbe imkanı bana verilir mi verilmez mi? Bunun korkusu bunun endişesiyle o korkuyu sebep veren o günahını tevbe eder. Mesela tevekkül ve kanaat sahibi bir müminin Gelecek korkusu, rızık korkusu gibi konularda endişe ve kaygı içinde olması yersizdir. Atalarımız ne demiş? Kork Allah'tan korkmayandan diye. Bu bile mevzuyu anlatıyor. Ha ne dedik? Müminler için korku bir artıdır. Peki kafirler bu konuyu nasıl anlarlar, yaşarlar? Müslümanlar gibi midir? Biliyorsunuz, Kafirler ahirete inanmazlar yeniden var olma. Dolayısıyla ahiretten korkmazlar. Bu yüzden onların korkuları dünya hayatına özeldir ve geçicidir. Paraya o kadar önem verirler ki, çünkü her şey bu dünyada yaşanacaktır. Kendilerince haklılar her şeyi bu dünyada yaşamak için vur patlasın, çal oynasın, Hayatında bir e, efendim süreç birbirlerini geçmesi gereken her türlü kandırmanın hilenin mübah görüldüğü bir düzendir. Ölümle beraber çünkü her şeyin sona ereceğini zannederler, öldürülmekten bu yüzden daha fazla korkarlar, bu yüzden şehadet Müslümanlardaki gibi onlar için en değerli ölüm şekli değildir bir insanın bayrağı için, bir insanın dini için, şu ezanı için cephede savaşması onlar için çok gereksizdir. Ve korku, müminlerin aksine kafirler için negatif bir etkiye sahiptir. Ümitsizlik ve moral bozukluğu olarak onlara döner. Bu Kur'an-ı Kerim'de, geçen bir tabirdir aynı zamanda. Kafirlerin kalplerindeki korkudan bahseder Rabbimiz Celle Celaluhu. O korkuyu kendisinin saldığını da buyurur. Müminler için bu bizim için aslında bir tesellidir değil mi? Ey kulum ben kafirlere korku salacağım kalbine. Bu senin için bir fayda değil midir? Hemen buradan şunu da söyleyebiliriz o zaman. Zamanında Yüz bin kişiye karşı on bin kişi ne yapmış bir meydanda ama kendisinden on kat daha fazla düşmanı gören Müslüman eyvah bunlar bizi birazdan doğrarlar dememiş. Belli olmaz demiş. Son ana kadar vuruşmuş demiş ki zaten ben ölürsem bu yolda Allah'ın izniyle Rabbim kabul buyurursa şehit olacağım. E zaten o olmazsa da kazanacağız Allah'ın izniyle. Bu inanç onları diri tutmuş. O yüzden koşturup durmuşlar hayatları boyunca. Peki bugün biz bunu anlayabiliyor muyuz? Hayır. Biz Müslümanlar, artık bırakın karşımızda yüz bin kişi var, biz on bin kişiyiz. Bugün bir milyar, bir buçuk milyardan fazla Müslüman var ama bir mahalle kadar hükmümüz yok dünyada. Allah-u Teala o zaman kafirlere karşı vermiş olduğu Müslümanları daha güçlü göstermesi bizim pısırıklığımız sebebiyle bizim İslam kardeşliğini tam layıkıyla yerine getirmememiz sayesinde Allahu Alem artık tam tersi oldu denge. Başkaları için Müslüman kanını dökmek ucuz, Müslümanların buna tepkisi de maalesef ayaklar altında. Yani dengeler değişti kardeşlerim. İşte kafirler Allah'a inanmadıklarından, ahirete inanmadıklarından dolayı dünyada çok daha telaş içerisinde olurlar. Rahat bir tavır sergileyemezler işlerinde. Hep bir ama vardır. Geçmesi gereken birileri vardır. Bir yarıştır hayat. Çünkü ahiret yoktur. Dünyada ne kadar haz, lezzet varsa onları yaşaması gerekmektedir. Değerli kardeşlerim, dini hayatın en önemli kavramlarından bir tanesi dedik korku. İnsanın hem dünyasını hem de ahiretini şekillendirebilen bir duygu. Dünyada insanın inanmasına vesile olabilir, ahirette ise inançlı insanın Allah'ın azabından güvende olmasını sağlayabilir bu korku. Allah korkusuna sahip bir mümin, Allah'ı görmese de onun kendisini gördüğünü bilir, ona göre hareket eder ve ahiretteki o hesabı düşünerek yaşar. Onun korkusunu inancıyla irtibatlı hale getirir. Ayetlerde buyurulduğu gibi, Bismillahirrahmanirrahim, İnanıp salih amel işleyenler, Namazı kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Eğer gerçek müminlerseniz Allah'tan korkun. Bakın, bu şeytan ancak kendi yandaşlarını korkutur. Müminseniz, ''Onlardan korkmayın, benden korkun.'' ''Yoksa onlardan korkuyor musunuz?'' ''Eğer gerçek müminlerdenseniz bilin ki Allah kendisinden korkmanıza daha layıktır.'' ''Rabbimiz Allah'tır.'' deyip sonra dosdoğru olanların üzerine melekler iner. ''Korkmayın.'' üzülmeyin, size söz verilen cennetle sevinin, derler. Onlar ki, bir takım kimseler kendilerine, düşmanlarınız sizin için kuvvetlerini topladılar, onlardan korkun, dedikleri zaman, bu haber onların imanını arttırır da, Allah bize kafidir, o ne güzel vekildir, derler.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 Şeytanın müminleri korkutamaması, Allah'ın müminlere bahşettiği bir lütfudur. Şeytan, insanları vesveseyle kandırmaya çalışır. İnsanları aldatamazsa, gönüllerine korku salmaya çalışır. Mümin, şeytanın tüm aldatma çabalarına rağmen, sarsılmaz imanıyla, gaflete düşmeden,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 Sadakallahu'l-Azim. Kalpler Allahu Teala'ya aittir. Düşünceler, niyetler kendisine malumdur. Rabbimiz Celle Celaluhuna bizim duamız vardır sevimli gelen. Korkuyorsak duayı fazlalaştıracağız. Fakirlikten mi korkuyoruz? Zayıflıktan mı korkuyoruz? Mücadele edememekten mi korkuyoruz? İmanı kaybetmekten mi korkuyoruz? Korkularımız ne? Bu korkularımız, bugün panik atak, ansiyete, obsesyon, şu bu da olabilir. Bunlar da insanın dalga geçilecek bir yönü değildir. Her şeyde olduğu gibi, hastalıkları, bu düşünceleri ve başımıza gelen her şeyi bilen, ve bunun bir imtihan gereği olduğunu bize buyuran Rabbimiz Celle Celaluhu'na dua edeceğiz. Duaya icabet edecek yani kabul edecek de sadece O'dur. Duanın hedefini, kulunun kalbindeki o duyguyu, düşünceyi, kulunun yüreğindeki o pıtır pıtır atan o kalbi, o dökemediği belki gözyaşını, Akıttığı gözyaşının ardında gizli olanları bilir. Allah Celle Celaluhu her dilden anlar. Dile gelmeyenleri de bilir. O yüzden ümit kapımız, güven kapımız, sığınağımız, varımız, yoğumuz, her şeyimiz Rabbimizdir. Bizim yapacağımız samimi dua, eğer korkularımız varsa kardeşlerim, endişemiz varsa var, kaygılarımız varsa var, gidermeye ilaç olacaktır. Kadınıyla, erkeğiyle Müslümanlar korku halinde ümit, ümit halinde korkuyu bırakmayarak dua edecek inşallah. Biz de hazır korkudan bahsederken dua edelim. Ya Rabbi, ne olur senden başkasına eydirme başımızı. Ya Rabbi, sana nasıl dua etmemiz gerekiyorsa, ne olur o şekilde dua etmemizi nasip eyle. Ya Rabbi, senin sevdiğin, sana sevgili olan kulların vardır. O insanlar nasıl dua ediyorsa, Öyle dua etmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi ne olur bizleri affeyle. Ya Rabbi dünyada hangi korkularımız varsa korktuklarımızdan emin eyle. Umduklarımıza nail eyle. Ulaşabilelim. Ya Rabbi sen bir şeyi sevdirmezsen biz sevemeyiz. Ne olur? Sana yakın kullarını bize sevdir. Ya Rabbi sen bize bildirmezsen biz kötüyü net olarak bilemeyiz. Sana düşmanlık eden belki görüntüsüyle kılığı kıyafeti ve dilinden çıkanlarla senin dostunmuş gibi görünen ama geceleyin şeytanla pazarlık yapan kullarını bize kötü göster.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 Kapına Geldik Hidayetine Sığındık Lütfuna Geldik Kulluk Edemedik Affına Geldik Ne Olur Şaşırtma Bizi Doğruyu Söylet Neşeni Duyur Hakikati Öğret Sevdir Bize Hep Sevdiklerini Yerdir Bize Yerdiklerini Yaret Bize Erdirdiklerini Sevdin Habibini, kainata sevdirdin. Sevdin de hılaati risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den, makamı Mahmud'a erdirdin. Serveri asfiyâ kıldın. Muhammed Mustafa kıldın sallallahu aleyhi ve sellem. Salatu selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram ona, onun ailesine, Aline, ahbabına, ashabına ve etbağına ya rab. Ya Rabbi, son nefeste imanla çene kapamayı cümlemize nasip eyle. Amin. Amin. Amin. rabbil âlemin. Vesselam.